Ağzum Allah'tan alındı. Bismillahirrahmanirrahim. Şa Köc ilmül kel men teşaa İzlediğiniz <gülüyor> için <gülüyor> to rükül meke minel hayy et celzukumet teşam bil gayri hisam siddakallahul alimin kul ya muhammed şöyle sallallahu emrediyor bana söyle çağır Efendi Hazretleri böyle bana verildi. Yani Habib bana şöyle çağır, yani bana böyle dua et, böyle nida et, bana böyle seslen, tazarruğda bulun, niyazda bulun. Mevla Teala, metedilmeyi çok sever, övülmeyi çok sever, hamdolunmayı çok sever. Zaten, övülmek artık ona yakışır. Ona mahsustur. Elhamdülillah, diye kendini methediyor, görmüyor musun? Bütün abdeler bana masuhtur, Allah'a masuhtur, bize öğretmiş oluyor. Bana şu, ne şekil Allah? Allahümme, ey Allah Celle Celal. ey büyük Allah, ey Yüce Allah. Malikel mülkü, bütün mülklerin yegane sahibi. Her yer onun. Kıtalar, mıtalar, kıtalar dedi. İspanya nedir? Avrupa nedir? Amerika nedir? Bütün dünya nedir? Dünya onun sıfır etmez Mülklerinin yanında 18 bin alem. Dünya tek bir alem. 18 bin alem yaratmış. Güneş dünyadan kaç kat büyük? Ay dünyadan kaç kat büyük? Ne yıldızlar var dünyadan kaç kat büyük? Hala ışıkları dünyaya gelmemiş diyorlar. Ne kadar yükseklerde, yücelerde, ne mülkleri var. Biz de şurada bir tane, efendim, kralı bir saray yapmış, Oo, ne kadar zengin falan. Görmemiş olduğumuz için, görmemiştik var bizde. Yani kendi evimiz küçük olduğu için, saray gördük, Aa, ne kadar büyük saray. Bu adam ne kadar zengin, tabii Allah unutan herkesin malıyla mülküyle uğraşıyor. Allah'ın mülkünü düşünen, Allah'ın mülkünü yüceliğini düşünen, Allah'ımızın kudretini düşünen, Amerika'nın şu kadar kuvveti var, Rusya'nın bu kadar atomu var bilmem ne ayıp şeyler bunları konuşulur mu yani? Benim Allah'ım var, Celle Celal, ne kadar kudreti var, ne kadar gücü var, kuvveti var. Böyle bilse, bütün mülkün sahibi ancak Allah olduğunu bilse, Allah'a ona göre nida etse, yalvarsa bir adam haib olur mu, hasir olur mu, zarara uğrar uğramaz. Ama işte buraları fethedenler, en İslam devletleri kuranlar, Allah'a dediler. Ve yürüdüler, geldiler bütün buraları. Fethettiler, uşaktılar. Ondan sonra kayıkçı kavgalarına başlayanlar, şu beylik senin, şu şurası benim, işte yıkılma süretine geçtiler. Çünkü Allah'ın bilenler yüksek olurlar. Ama mülk benim bilenler, kendinden bilenler o zaman başkalar ölçmeye, benim şu kadar metrekare, senin şu kadar metrekare yüz ölçümü bölüşmeye başlar. O sonra yağma asanı böreği gibi ne devlet kalır, ne millet kalır, bakın uraların durumuna yeniden yeniden millet Müslüman olmaya uğraşıyor işte. Burası İslam'ın beşiydi, merkeziydi. Burası Osmanlı, Selçuklu, Memlük yokken burası kuruldu vardı. Hicretten sonra 100. senelerde, 110. 120. senelerde buralar kuruldu, 80. senelerde Hicret, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra vefatından ne kadar yakın İslam medeniyeti buralara geldi tabi. Sahabe-i kiram, Ehli beyt, Fas'a geldiler, İdrisler Devleti'ni kurdular tabi oradan. Yayıldı gittiler, dünyaya hakim oldular ama Allah için hakim oldular. İnsanlara hizmet etmek için hakim oldular. Kendilerine kral yapmak için hakim olmadılar. Sonradan iş nefse bindi. Herkes o benim, bu benim diye paylaşmaya başlayınca bütün bu kadar İslam devleti gitti şu anda. Ne kadar zor durumdaymıştım dumanlar. Onun için habibim sen bana ey mülkün sahibi Allah diye çağır. Bana söyle ki sen Allah'sın Celle Celaluhu'ka. Sen mülkün malikisin. Tü'til mülke venteşah. Mülkü, saltanatı istediğine verirsin. Bak, yani istemekle de uğraşmakla da olmuyor. Bakıyorsun adam, yeni doğmuş, bir yaşındaki yaşında diyorlar kral sensin. Kundaktaki çocuğun haberi bile yok diyorlar kral sensin. Şimdi o çocuk ne kadar lojistik faaliyet yaptı da kral oldu. Öbüründe canı çıkıyor. Harpleri kazanıyor, dünyayı yıkıyor, geçiriyor. da sonra masada kaybediyor, tut aşağıya. <gülüyor> Adam diyor ya ben kazandım her tarafı diyorlar, hadi otur. Otur aşağıya bakalım. Adamı nene gibi oturtuyorlar. Nice komutanlar, krallar gibi Ne kahramanlar, söktükler ucaklarını bitirtiler aşağıya. Öbürü de çocuk kundakta. Diyorlar, gel kralsız. Çünkü mülkü ben istediğime veririm. <gülüyor> mülkü mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün mümkün Bak işte Allah'a odur, <gülüyor> dilediğini ve tuizmü mentişâ, dilediğini aziz edersin, yüceltirsin ve tuzillü mentişâ, dilediğini alçak edersin, indirirsin, zelil edersin. Dün padişah olan adam yarın efendim esir olmuş. Dün esir olan adam, köle olan adam bir gün sonra aziz olmuş. Burada dünyada bunların örnekleri çok yaşanır. Hala da yaşanıyor. Dün zengin, bugün fakir. Bugün fakir, yarın zengin. Depremden önce adam, avcılarda yüz dairesi vardı. depremin sabahı 5 kuruş yok. Parkala gidecek, bakalamayacak. Paralar da evde yıkıldı. Canını kurtardığına şükretsin. Onun için بِيَدِكَ الْخَيْرِ Bütün hayır var, senin kudret ellerindedir. اِنَّكَ عَلَاتُمْ شِنْ kadir. Şüphesiz sen her şeye, ama her şeye, bu olmaz, bu nasıl olur? İslamiyet dünyaya tekrar nasıl hakim olur? Biz nasıl Şi'ye işte ya geçeriz, Yahudilerin nasıl kurtuluruz? Onlar dünyayı sarmış, lobiler, hocalar biz zavallı Müslümanlarız, biz susalım oturalım aşağı. Ben sen Allah'ı tanımıyorsun o zaman. Sen itikadın bozuk, sen evvela Allah'ı tanı. Sen her şeye kadirsin diyeceksin, her namazdan sonra, ve malâküm şey kadir, tesbihlerin sonunda, her şeye kadir Allah diyeceksin, Ondan sonra ne var mesele dedi. Allah bunu yapar mı, yapmaz mı, yapabilir mi? Haşa yapabilir mi desen gavruldursunlar. İşte yapar mı, yapmaz mı da iştilaf çıkıyor. E sen adam ol, Allah yapar. Şimdi herkes başındaki yöneticiyi kötülemekle uğraşıyor. Onun şu yanlışı var, Bunu bu yanlış var. Kendine bakıp dönüp, benimle yanlışım var soran yok. Bu Ağat-ı Kerime tefsirinde, e, neseri tefsirinde, ee, efendi azimlerimiz için çok okuduğu bir hadis-i kutsi var allah Teala buyuruyor enallahu ben Allah'ım bütün padişahların Ya gavul olsa krallar padişahlar Mevla'nın elinde hepsinin perçemleri istediğindir istediğin çıkarır onlarda da ne ihtilaller olmuyor mu? onları kim yaptırıyor? yani Mevla'dan iradesiz bir şey mi oluyor dünyada? hani Allah kavura karışmaz diye bir şey mi var? hepsi onun kulu Onlardaki yönetimler de onun elinde. Uluğbul müluğki ve devasim Bütün kralların ve padişahların kalpleri ve perçemleri yani alın saçları benim kudret ellerimdir. Mevla'nın bizim gibi elini yok, şekilde mürezze Ama öyle buyuruyor, böyle yine ediyoruz. Bunlar müteşafiattadır. Yani benim yönetimimdedir diye anlayamadım. İstediğimi indirin, istediğim, indir, istediğim kaldırın. وَاَيْنِ الْعِبَادُ وَطَاعُون۪ۜ Kullarım söz dinleseler, İslamiyet'e vursalar, Kur'an'a, Sünnet'e itibar etseler, جَعَالْجُمْ لُمْ رَحْمَةً Başlarındaki yöneticileri onlara şefkatli, rahmetli, ana-baba gibi yumuşatırır. وَاَيْنِ الْعِبَادُ وَعَصَوْن۪ۜ Kullarım bana karşı gelirseler, جَعَالْجُمْ عَلَيْهُ مُقُوبَةً Başlarındaki yöneticileri onlara bela yaparım, Azap yapar. Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri varadı. Medine'ye bile verildi. İmam Raffane Hazretleri'nin yedinci idi. İstanbul'a da geldi. Bizim gençliğimizde yani 80 öncesi. Efendi Hazretleri'nin misafir olduğu. Sonra biz 81'de hacca gittik Efendi Hazretlerimizle beraber. Biz onun Medine'de Cenedül Bekıyan karşısında... Otel vardı. O zamanki oteller bunun gibi değil ama 7 kat vardı. Yeşil kubbenin dibinde. Orada da biz kaldık. 9 gün. Orada çok fazla azar etti. Yani anlatıldı. Kısa kahvaltıda da boyunca kahvaltı seyredi ama bir şey yemek yiyemedik. Mübarek sohbetlerinden, Efendi Hazretleri de zaten gece uyumaz tehtüden beri iştahı bekler, kuştuhu bekler. Sonra geliyoruz kahvaltıya mübarek dizüstü oturur. O zata da çok hürmet eder, büyükşeh diye takdim etti onu. Ee, o da mübarek bazen iki saat, üç saat konuşur her sabah, kahvaltıda. Üç kişiyiz ama feyizleniyor da işte, efendiyi görmüş. Orada da şeylerin e, işgalinden dolayı oraları, tarikat düşmanlarının. O da sohbet edecek adam kalmamış. Kendini gizlemiş, şehliliği de gizlemiş. O vakitte işte seksen yaşlarındaydı. Ondan sonra efendiyi de bulunca çok seviyor. Dünyada böyle bir zat yok ben alemleri gezdim, Mahmud Efendi gibi görmedi diye Türkçe konuşurdu, biraz Türkçe öğrenmiş. Ee, çok alim bir zat. Orada çok tabii sohbetler geçti. Orada bir kere, yani öğlen nezanına, Ravza'ya abdest alıp zor yetişiyorduk kahvaltıdan. Kalıyoruz şeyde, sofrada. Anlatıyor, anlatıyor, coşuyor. Bir mesele anlattı yani. Oradan hatırıma kaldı bir melik varlığı hükümde e, millete biraz ceza veriyor yani halka çok. Zulüm gibi görünebilir. Ama Evliya Vatan birini de dinliyordu. O zat ona gitti vaaz etti. Dedi ki sen yani haksızlıklar görülüyor. Millete e, bayağı bir dayak, kötek neyse işte maddi manevi cezalar veriyorsun yani. Bunu Tevbe etmek lazım istiyor, etmek lazım. Bu zulmü durdur falan. Dedi ki ona, sen dedi o zata dedi kral, kral da meğer yani hükümdar keşfi açık o da bir veliymiş. Dedi sen dedi bu gece teheccükte gel beraber kıvalım. <gülüyor> Sonra ben dedi sana bir şey söylememe lüzum yok. Bakalım ne anlarsın dedi bu işten. Gece buluştular, e, teheccükte namazlar bitti falan. Birden iddialar durma başladı. O hükümdarın odasına ses seç geliyordu. Bunlara ceza ver, çünkü onlar zalim oldular. Meğer halk kendi günahkar, kıymet, dedi, iftiraf, neşe, her türlü haram var. Sen bunlara ceza ver, çünkü onlar zalim oldular. Dedi ki Efendi Hazretleri, sen geldin bana vaaz ediyorsun ama ben de manevi eminle hareket ediyorum. Bunlar ceza bu kadar. Bunlara beni Allah bela atmış. Sen dedi biraz git bunlara vaaz Bunlar tevbe etsin. Ona tevbe ederse bakalım bana da nida değişir. Bu sefer o, o şey efendi memleketi dolaştı vaaz etti et. dedi garanti ediyorum size ya manevi bir iş bu. Siz tevbe edin. Madem bıktınız bu iş düzelecek. Hakikaten halk tabi anlatılar ki bu iş ciddi bir durum var. Yani tevbe edersek düzelecek. Ne kaybederiz? Zaten inimini inliyoruz hiç evve istiğfar, helallaştılar hakları falan. Bir zaman sonra o şey Efendi'ye dedi, gel şimdi bakalım. Teheccüb yine buluştular. Ne ediyor geliyor padişahlara? Padişahın adam, gavur bile olsa yine Allah tarafından kalbine bir şey his geliyor. İlla ki tecelli olmaz ona ama ona da Mevla diyor ki, şöyle yap. Git bu adamın kafasını kırtıyor yani. Bir de geldi oturdular teheccüb etti. gel feyllum adelûn Şimdi adil ol. Çünkü onlar adil oldular. Bunu ben bak 81 senesinde dinledim. Belki de bir yerde de anlatmak nasip olmadı. Burada aklıma geldi. Muhammed Mazar Efendi Hazretlerinden Efendi ile beraber, Efendi de beraber. <gülüyor> Demek ki başında şu var, bu var meselesi değil. Sen adam olsan düzelecek. Ben malikül mülküm diyor Kalpler benim elimde, perçemler benim elimde. İtaat ederseniz bana başınızdakilerin rahmet yaparım. İsyan ederseniz bana başınızdakilerin bela yaparım. فَلَا تَسْتَقِلُوا بِسَبْبُلْغُلُوبُ Başınızdaki yöneticileri sövmekle uğraşmayın. Ya şu belediye başkanı şunu yaptı, şu emniyet müdürü bunu yaptı, şu başbakan şunu yaptı, şu cumhurbaşkanı... Diyene kadar Allah'a tevbe edip, Allah'tan hidayetle, salah ve iyi hal... Hayırlı sahip istesen Mevla gönderecek zaten. Eğer bir sıkıntın varsa. Ama sen Allah'a alamıyorsun. Onu mali türmülük olarak bilmiyorsun. Afer dersin. Kocakarın dedikoduları gibi veyahut da kahvehanedekilerin dedikoduları gibi dır dır, dır, dır konuşuyorsun. Mevla sana ne yapsın? Melikleri sövmekle uğraşmayın. Ve lakin türü bu ileyhis. Bana diyor tevbe edin. Vaktıf malik. Onları size çevireyim. Merhametle dünün. Onun için orada bir ibret var, biz buralara ibret için geldik. Kul Allah'ın şu emrine imtisalen geldik Celle Celaluhu. Habibim şöyle ki, yeryüzünde gezin dolaşın. Şu anda biz bu ayetle amel etmek üzere geldik. Turizm şey için gelme. Hatta ben orada sahile de inmek istemedim. Evet. Belki açık saçıklar var, otobüste durmak da istedim. Fakat sonra arkadaşlar, dedi, efendi hazretlerimizin şöyle bir sözü var. Siz sar, sarınızla, sakalınızla, şalvarınızla, cübbenizle dolaşın bir memleketlerle milletin ortasında. Yani dilini bilmesen de, vaaz edemesen de veya o ortam olmasa da görünmeniz bile bir maruftur. Görenler, bakanlar derler, aha Müslümanlar var, bu kıyafeti <gülüyor> takınanlar var, buna gelmişler. Belki birinin kalbinde bir hidayet ateşi yanar. Görünmeniz bile emri bir maruftur hani da. Müslümanlar. Buralar Müslümanların yeri. Onun bak onları hatırlatmak babından geçmiş buradaki kıymetli Müslümanları hatırlatmak. Niyete bağlı her şey. Evet, evet. Sen şimdi gidip de ben bir dondurma yerim, geri gelen geçenleri seyredeyim, marinada gemilere bakayım, bundan bir sevap almaz. Ama ben geleyim orada işte sakalımla bir görüyen orada da mesela öbürü Mısırlı çıktı, öbürü Suriyeli çıktı gittiğimiz yerde Müslümanların yerine çattı yani. Bilmeyerek oturduk oraya. Ama işte niyet iyi olunca Mevla denk getiriyor her şeyi. Yoksa öbür türlü hesap yapsan denk gelmez. Ama niyet salih olacak. bir insan ben niye geldim İspanya'ya? Ya kardeşim Mevla diyor ki yeryüzünde gezin dolaşın. Fenzurul. Kehvekâhâli akıbetü sizden öncekilerin akıbeti nasıl oldu? Bunu düşünün. Bak kaleleri var, kuleleri var. Adamlar işinlik Elhamra Sarayı'na gidilecek, Portoba e, camisine gidilecek ama cami katedral yapmışlar. E şimdi katedral yapmışlar. 1400 küsur sütunlu o da dünyanın en büyük birinci camisi. Şimdi bile böyle yok orada. 1400 küsur sütun sütunlar 10 metreden. Böyle bir cami. E şimdi e, olmuş kilise. bunu düşünmek lazım değil midir ki? Niye bu kadar ulema'nın, evliyanın yatağında bu camiyi Allah Müslümanlardan aldı da gavullara verdi de, kilise oldu, Bu, bunun hesabını Mevla kime sorar? Müslümanlara sorar, niye? Efendi Hazretleri hep buyururdu, Mescid-i Aksa geçti. Kapıda Yahudi askeri duruyor caminin kapısında. Gençlere izin vermiyor, kırk yaşından eş, küçüklere izin vermiyor falan. Mevla bunu kime soracak? Yahudi'ye mi soracak? Yahudi zaten evredik yani ne, ne? ne soracak ona? Mevla bunu Müslümanlara soracak. Çünkü efendi hazretlerimizin çok önemli bir tespitidir, buyururdu ki sabah namazında veya namazlarda Mescid-i Eksa boş kalıyordu, Mescid-i Eksa'nın etrafındaki kahveler doluyordu. Sen Mescid-i Eksa'nın etrafında Müslümanlar kahvelere gidip nargile çeker de, camiye, cemaate, vakit namaza gitmezse Mevla Mescid-i Eksa'yı alır. Alır ama faturayı da namaza gitmeyene keser. Yahudi'ye ne faturası kesecek? Yahudi zaten emedi yani. cehennem. Faturası bitmez ki onun. Müslüman ödemelik fatura. Biraz yanacak, edecek, törpülenecek. Gavrul faturası hiç bitmez. Ne faturası kesediler? Adam küllün borç olmuş zaten. Borçlu değil ki. O zaman iyi dikkat edin. Şey Türkiye'nin durumu, İslamiyet biraz rahat, büyük şey Saat çıkarsak artar ilerler. E, camileri cemaate gidersek artar. Medreseye talebe verirsek artar. E sen şimdi Sultan Ahmet boş, Ayasofya niye kilise kaldı? E kardeşim, şu Sultanahmet'i sabah namazlarında cuma namazı gibi doldurursak ne demiş, gavrular tespit etmişler. Gelmişler, bakmışlar, incelemişler, demişler ki Türklerden korkmayın, Müslümanlardan korkmayın, neden sabah namazında cami boş, Cumanın doluluğu bizim ölçümüz değil demişler. Sabah namazında Sultanahmet cumadaki gibi dolusa bitti o zaman işimiz gavruların, yandık demişler. Çünkü sabah namazına cemaate gitmeyen bir millet evde kılsa bile yavru korkutamaz. Cihat ruhu yoktur. Evinden camiye çıkamayan adam Allah yolda cihada çıkar mı ya? Karısını, kızını, çocuğunu bırakır mı ya? E korkulacak bir durum yok. Ondan sonra Ayasofya açılsın. İnşallah açılsın. İnşallah. Çocukluğumuzdan beri o hayaller Zincirler durulsun, Ayasofya açılsın. Bağırıp bağırıp duruyorduk. Tamam da Ayasofya'yı kim bu hale geçiyor? Yok imzası, hadi gibi, sahte mi? Onu tartışılıyor şimdi falan. Orada ihtilaf çıktı. Yok inönü yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ya kardeşim, sultan cami içine, Ayasofya'ya, cemaate gitmeyenler yaptı ya. Kabahati, namaz kılanlarda arayalım, evde kılanlarda arayalım hatta. Tezi ve bunca ulema, evliya, dünyanın en büyük uleması evliyası burada yetişmiş. E, onların namaz kıldığı, zikir yaptığı diyen, biz oradaki ruhaniyeti Gavurlara ne ki? O bizim yerimiz. Tabi izin ne olduğu kadarıyla taşkınlık yapacak da halimiz yok. Ayasofya'da yapamıyoruz da. Ayasofya'da yapamıyoruz da. Kendi memleketimizde ötemiyoruz. Çöplüğümüzde bile ötemiyoruz. Horoz olmuşuz da. Evin önünde ötemiyoruz yani. Burada mı öteceğiz? Ama dönelim Allah'a. Dönsün bize. O zaman Ayasofya'yı da ümit ediyorum ki açarız inşallah. İnşallah, inşallah. Hatta şunlara inat açmamız lazım. İnşallah. Yani sen Kurtuban'ın camisini katedral yap, orayı yap, burayı yap, bu, bu kadar İslam alemindeki camilerimizi kilise yap. Biz Fatih'in vaktiyesini, camisini niye bize yapalım ya? İnşallah o günlerde de Görürüz. Ama istersen, biz Allah'tan isteyeceğiz, Allah bize verecek. sahibi Rabbim her şeye katirsin söyle bana. Müjdür sahibi sensin, dilediğine verirsin, dilediğine alırsın, söyle. Bunun manası nedir yani? Niye Allah Teala böyle söyle bana diyor? E ona göre muamele edeceğim sana demek. Tûl-i cülleyle Geceyi gündüze girdirirsin, gündüz uzar, gece kısalır. Tûl-i cülleyle finnâ. Gündüzü geceye girdirirsin, gece uzar, gündüz kısalır. Görmüyor musun? Türkiye'de hele çok olur. 8-9 saat oynar, yazmış arası. Bu, bu değişiklikleri kim yapıyor? Güneş, Ay'ın sistemini kim kuruyor? Geçegenleri kim yönetiyor? Alemlerin nizamı, düzeni kimin elinde? Amerika e, kendi kıtasında yolda yürümeyi bilmiyor. E, Malezya'da bir uçak düştü denizin dibinde. Bütün dünya ama. seferber oldu, uçağa ulaşamıyor, bulamıyor. Mülk kimin? Sen yani denizin dibine haberin yok. E, dağın içindekinden haberi yok. Dünyada yeyciz veyciz koca toplumlar yarattı olan, Dünyada kimse de biliyor buraları, bulamıyor buraları. Yani çok basit basit bir uydu sistemi kurmuş da bilmem ne bileyim. Mevla bir anda uyduyu bozar. Bir anda internet gitti, uydu gitti, ceryan gitti, pil bitti, şarj bitti, senin bütün ulaşımın bitti kesin. Ceryan bitti, bir celzele kabloları kapattı bitti. pentagon, pentagon. Bütün proje, aa, bütün projelerimiz çöktü. E tabii bir kabulün canı var. Hı. Sen kimle baş bacak kadar oynan? Mürkün sahibi Allah mı ulaşıyorsun şunu Aşağı. sistemiyle bir müdahale mi var? Yer sistemine bir müdahale mi var? Deri sisteminde bir müdahale mi var? Onun için, tuhurcülü ölüden geri çıkarırsın. Ölü kafirden mümin evlat çıkarırsın. Bak dört bin yedi yüz kişi bu camide müslüman olmuş. Belki de babası kafir mi? On bin diyor burada mesela müslüman olmuş. Beş milyon diyor burada müslüman var. Allah'ımı bu İspanya'yı asrına döndürüyor. Amin. Endülüs'e döndürüyor. Amin. Amin. İslam aleminin eski izzetini, devletini iade ya. yavrum. Amin. Amin. İslam aleminin ehl-i sünnetin mehabetini, heybetini iade eyle yavrum. Yade Amin. Amin. Amin. Bunların çoğunun kanı müslüman kanı. Genetik oradan geliyor. Zorla gelip edildiler üzerlerine vahte suyu döktüler ya, buranın acıklı bir kıssası var çok acıklı bir yerdeyiz biz onun için gezin dolaşın bakın sizden öceklerin akıbeti ne oldu biz buraya niye geldik turizm seyahat için gelmedik bizden önce geçen ümmetlerin akıbeti ne oldu onu görmeye geldik ve ders almaya geldik ve bizim de tabi Osmanlı bunu aynı şey yaşadı Osmanlı'nın çöküşü de buradan hafif değildir ama burada büyük bir soykırım yaşandı. Yine Osmanlı bir şekilde bir soykırıma maruz kalmadan bugünlere günlere gelebildik <gülüyor> nesilleri olarak. Ama bizde de Müslümanım diyenler astılar kestiler. Türk'ün Müslümanım diyenler Kur'an'ı yasak ettiler. Hristiyan gelir sana Kur'an'ı yasak eder. Hadi anladık. Hristiyan gelir senin ee, şeyini, efendim... Kitaplarını yakar. Bir milyon kitap yakılmış burada. Yazma kitap, yazma Miski yok, kayboldu gitti. Yenekştirilenler dişler. Belki de müjdene ara veren de buradaydı. Keşfüresine kadar 150 cilt yazdı. Kuranın ortasına kadar sonra ömrü etmedi ve bu ate. 150 cilt Kuran'ın yazsını yazdı ya. ya. Yok o tefsir dünya, ben yok ama tüm kitaplarda geçiyor. Dolayısıyla efendim. Bir milyon kitap diktik buradan. Sonradan biliyorsunuz, bütün Avrupa medeniyeti 30 kitap kalmış burada yazmasa, o 30 kitaptan Avrupa medeniyeti kuruldu, astronomi kuruldu, bütün gök bilimleri kuruldu, tıp kuruldu. 30 kitaptan. Hatta Cavul bir fizikçi, Cavul'un adını anmakta çok istemiyorum, bir de çok da yanlış konuşuyorum, doğru da konuşamıyorum. Cavul bir fizikçi ne demiş? 30 kitap kaldı bize. En İslam devletinden çünkü bir milyonu yaktırdı o krallar. 30 kitaptan Avrupa medeniyetini kurdu. Ya bir milyon kitap yapsaydı biz arşa çıkmıştık. Bir 30 kitaptan bütün bu ilimleri bulduk diyor. Avrupa'da tuvalet yoktu, hamam yoktu. Efendim Erbak onu cana anlatırdı <gülüyor> bir yana konuşması vardı acayip. Onu dinlemek lazım yani bir yana konuşmasını. Çok eski tabi. 30 sene 40 sene evveli söylüyorum. Yani orada anlatıyor. Saati Müslümanlar bulduğu zaman, Yavruları krallarına hediye gönderdiği zaman saatin işte şey, aa içine şeytan girdi saatin diye. Bu niye tıktık tık ediyor, tak tak ediyor? Bu nasıl kendi kendine dönüyor? Binbennesi diye. Krallar yani saraylarında uykuları kaçmış falan attım bunu falan şeytan girdi içine diye. Böyle medeniyetsiz, kültürsüz adamtı bunlar. Efendim cinlenenleri, hastaları yakıyordu bunlar. Bunlarda hiç tedavi edici sistem yoktu. Hıb diye bir sistem yoktu. 30 kitaptan demiş. Medeniyet bu. Bir milyon kitap kalsaydı. Yani o da kendi Hristiyanlara kızıyor. Niye bu kitapları yaktın? E de ne yaptılar? Bizde ki hainler, zalimler. Dediler ki bu kitaplar bizi geri bıraktı. Din terekliye manidir. Bütün yazma eserleri, şeyleri köyden, kentten topladılar. Gemilerle yaktılar. Ve kimini tabii Alufa'dan... Bazı sonra sonradan uyandı, geldiler topladılar. <gülüyor> Sanatlarda Muzaffer Hoca vardır rahmetli mesela. Dünya kadar kitap köyden çekten geliyor. Fatih Camisi'nin önünde çuvallarla getiriyorlardı. Fatih Camisi'nin önünde çuvallarla. Şimdi müzahideye çıksa 2-3 milyon dolar eder. Hafız Osman imzalı kurar. Ha Hasan Rıza imzalı kurar. Çuvallarla. Hürürcülerim Mustafa efendi gibi, bazı hocaya benciler de çöpçü gibi, hani ki, çünkü yakalasalar suç falan. O da çöpçü falan gibi, hani çöpten ekmek örülmüş gibi, çuvallardan kitapları seçiyorlarmış falan. Öyle artık, zaten atılan balı almak da <gülüyor> Adam evde bizim Kur'an çıkar, eski yazı çıkar, vasallar götürürlerse İstiklal Mahkemesi'nde keserler diye. Hatur pürül eder şimdi, çuvallarla camilerin önüne atmış çıkmışlar. Bizdekileri kim yaptı? Türk'üm diyenler yaptı. Onun için Hristiyanlar burada bunu yaptı diye düşünüyoruz da Elif bağların yasak olduğu Ezanın yasak olduğu Bak şimdi diyoruz ki Avrupa'da tek ezan okunan Cami burada, tek ezan okunan, dıştan yani İçeriden okunuyor da Dışarıdan bile ezan okunan Yani Burada bile Bu kadar sene sonra Geriye dönüş Ama sen gel İslam'ın yurdunda halifeliğin payitahtında Allah-u Ekber demek yasak oldu. Sen şimdi yadırmıyorsun İspanya'yı da ezanı yasak etsin. Amerika'da dışarıdan ezan okunmuyor. Yahu İstanbul'da okunamıyordu ki. İmam okunsa Allah-u Ekber dese gel aşağı. Hemen hapis. Neler çektik? Ben çekmemiş olabilirim. Babam çekti, hatam çekti. Cahil kalındı. Bir nesil helak oldu gitti. Bugün görüyorsun Osmanlıca okuyabilen Kaç kişi var Türkiye'de Osmanlı torunları izleye geçiyor. Osmanlı mezar taşını okuyamıyorsun, dedenin mezar taşını, benim köyümdeki eski mezar taşları var, ben okuyorum, ben çocuğum okuyamaz. Bu ne rezillik oldu, bon. yani İngilizce'nin bilmem ne diyoruz, soykırım diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, adamın soykırımından daha beterdi, de din kırımı. Din kırımı daha beter. De Desek ki sana dinini bırakayım sana, canını bağışlayayım sana, git buradan. Dünya neresine olsa giderim. Yeter ki dinimi bırakmadım. Ya da Müslüman olarak öldürmeli. O ayrı bir şey. Ama dinle vatan bir karşılaşsa bile neyi tercih edeceğiz? Dinimizi tercih edeceğiz. Ne yapalım? Allah vatanımızı da muhafaza etsin.